Çocuklara isim verme ve isim verirken dikkat edilmesi gereken hususlara değinebilir misiniz? Aleyna ve Keziban isimleri hmm. ne manaya geliyor demişler? Evet, e, Peygamber aleyhisselamın çocuklarınıza isim verirken dikkat ediniz. Zira siz babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. Hadisini unutmamak lazım kıyamet gününde. O halde verilen ismin en azından bir Müslümana yakışır. Güzel anlamlı. Söylenmesi de kolay olan isimlerden olmasına dikkat etmek gerekiyor. İsim korken ne yapacağız? Çocuğu kaldırıyoruz. Sağ kulağını ezan okuyoruz. Sol kulağına kahmet getiriyoruz. Ve orada isterseniz oğlum senin ismin Yusuf gibi bir kelam ederek ne yapacağız? İsim koymuş oluruz. Böylece işlem biter. Ancak ya değişik bir isim olsun hocam. Niye değişik olsun? Yani hiç kimsenin koymadığı bir isim. O halde onda bir problem var demektir. Yani hiç kimse niye koymamış? Onu düşünmek lazım. Farklı bir isim olmasının çok bir faydası yok. Ee, şimdi mesela aleyna, esselamu aleyna, esselamu aleyküm değil mi? Bunlar sonu zamirli gelmiş. Esselamu aleyküm, selam üzerinize olsun. Esselamu aleyna, selam bizim üzerimize olsun. Aleyna üzerimize olsun demek manası bu. E, fakat yani çok çocuğun ismi son dönemlerde böyle evet. kondu. E, bunu değiştirelim mi hocam? Hayır. Alıştık artık. Yani aleynalara evet. alıştık. E, fakat çok bir anlamı yok yani buna dikkat edelim. Fakat e, kezivan'a çok takıyor millet. Kezivan e, tükeviban ile. Keziban çok farklı şeyler. Farklı farklı. Ee, Keziban aslında. Farsça bir kelime. Hanım ağa demek. Yani otoriter, e, aklı başında, yönetim kabiliyeti olan kadın demek o. E, dolayısıyla Keziban'ı niye değiştireceğiz ki? Ya bir Arapça Cılıkla, Mesela bunu da e, o manada yalancı yalancı Kezip, Kezip'le e, Kazip'le Kazibe ile Keziban çok farklı şeyler. O Farsça bir kelimedir, diğeri Arapçadır. Dolayısıyla Kezban, Keziban şeklinde bir isim vermişsek bu yalancı kadın anlamında değil, haşa öyle bir şey değil. Bunun manası neymiş? Otoriter yönetici kadın. Otoriter yönetici hanıma dediğimiz türden bir kadın anlamına geliyor.